Babası, babam ölmüş, annem bazen diyor ki çok şükür ölmüş. Bunun bir günahı var mıdır? Herhalde problem mi vardı acaba ya da beyefendi diyordu herhalde. Böyle demek uygun mu? Yani çok şükür ölmüş demek doğru değil. Tabii ne maksatta söylendiğini biz bilemiyoruz. Burada iki türlü söylemiş olabilir. Yani çok şükür ölmüş, yani sıkıntılı zamanlar yaşıyordur veya Şimdi bu ortamlarda daha zordur, ne bileyim dünyada bir sürü meseleler var. Yani dünya artık rahat yaşanılabilecek bir yer değil manamın manasında çok şükür ölmüş gibi bir cümle söylüyorsa bunu söylemesinde bir sakınca olmamakla birlikte böyle bir cümleyi kurmak doğru değil. Çünkü neyin hayırlı, neyin şer olduğunu Allah-u Teala bilir. O bilemez. Yani bize düşen rahmet dilemek. Tabii ki. Ya da sükut etmek. Tabii ki.